Gönül Sadası programından hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam Saadetin Ökten ve deniz Kemal Sayar bir Gönül Sadası programıyla daha beraberiz. Bu arada hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Güzel mesajlarınızdan dolayı ee, inşallah e, gönülden gönüle olan e, yolumuzu e, bu programlarla beraber yürümeye devam edeceğiz. Kalpten kalbe bir yol vardır bilinmez diyor ya Neşe Ertaş. Kalpten kalbe olan o yolu yürümeye gayret ediyoruz. Hocam, e, bu hafta verebilmeyi konuşalım mı? Gönülden verebilmeyi, gönlü açıklığı, eli açıklığı, cömertliği. E, çünkü evet. e, modern medeniyetin, bana sorarsanız, e, belirleyici vasıflarından bir tanesi de hasisliği yani bizim e, hayırsever medeniyetimizin karşısına e, olanı sadece kendi için e, toplama çoğaltma tekasür e, ve paylaşmama üzerine kurarak evet. hasis bir zihniyet e, konuldu e, Bu da insanı fevkalade yoksullaştırıyor bir kıtlık anlayışı var yani bir şeylerin biteceği eğer elimdekini verirsem bir şeylerin biteceği yönünde bir e, düşünce var halbuki e, bizim uygarlığımız bize diyor ki verirsen çoğalır verirsen çoğalır evet. ver çoğalt diyor öbür tarafta bize diyor ki aman verme ya sonra bir daha eline geçmezse evet. e, buradan başlayalım isterseniz sizde ne gibi biliyorsunuz hep çağrışımlarla gidiyoruz ya evet Buradan başlayalım. Bakalım nereye gideceğiz? Bakalım nereye gidecek. Şöyle bir e, düşünce veya duygu asıl oldu. Vermenin belki çok e, sade hatta çok basit görünen ama çok mehim bir başka boyutu tebessümdür. Tabii. E, Rasyonel insan tebessüm etmez. Çünkü o her şeyin bir bedeli olduğunu öğrenmiştir. Doğuşundan itibaren bir bedeli olduğunu öğrenmiştir. Buna tebessüm de dahildir. Bana yapılırsa ben de yaparım. Bana verilirse ben de veririm. Hakkım budur, vazifem budur, alacağım budur, vereceğim budur. Hayatı böyle bir aldım verdim. zimet maklup bir muhasebe defteri gibi görür. E, bu, bununla da yürümüştür ve kendine göre de bir dünya çizmiştir. Fakat kalp bazı hazları tatmazsa bilmez. Tabii. Vermenin hazı da buna dahildir. Karşılıksız vermenin hazı da buna dahildir. Bilmediği için de kendi dünyasında, tırnak içinde söyleyeyim. Bir manada dengelidir. Hatta mesuttur da diyebilirim. Ve o dünyayı da savunur. Ama ne zaman ki, hiç karşılığı olmayan bir lütufla karşılaşır. O zaman şaşırıyor ve diyor ki ben size ne vermeliyim? Hı hı. Ben ne yaptım da bana bunu yaptınız? Siz diyorsunuz ki hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bir şey de yapmadınız ama böyle oldu. Anlayamıyor ve arkadan bir art niyet seziyor. Birkaç defa böyle olduktan sonra bir başka alemin bir lütfu olduğunu, bir başka alemin bir davranış biçimi olduğunu görüyor bunu. Benim hayatımın 10 yılı bir tasavvuf muhitinde bir efendinin dizinin dibinde geçti. Oraya çok yabancı gelirdi. Yerli ihvan, onlara turist derlerdi. Efendi de bunlara da Allah'ın kulu, yahu derdi yani. Evet. Ve onlarla ilk teması ben kurardım. Hani biraz işte iyi kötü bir lisan şeyimiz var, imkanımız var. Orada çok gördüm bunu. Yani ben ne yaptım da siz bana bunu yaptınız? Ee, bunu nasıl ödemem lazım? Ee, Efendi öyle derdi yani free of charge derdi. Bunu bir karşılıyor, bu bedava derdi. bizim de Allah veriyor derdi efendim. O hesap sorar. Böyle da hadise. Ve bunun da en alt kademesi, en basiti bir tatlı bakış ve bir tebessüm. E, Geçen de sizin de bir şükür programı yaptık bir televizyonda. Evet. Onun, onun şeyi var, orada ben demişim ki, uzaktan gelmeyecek sadece bakışlar, bakışlar çünkü kalbin aynası. Bize öyle öğrettiler, ta bidayetten itibaren e, tebessüm ediyorsanız, o tebessüm, o e, melahat katten kalpten gelen bir Melahat-i Bakışlardan anlaşılıyor, nazardan anlaşılıyor. Nazar çok mühim. Eski insanlar çocuklara, büyüklere, herkese bir Allah dostunun nazar etmesini çok önemserlerdi. Niye? Çünkü o hilmiyetle, rahmet nazarıyla bakıyor. Onun bakışı da duadır derlerdi. Hele e, dua ederse o Ali ve Hala olurdu. Dolayısıyla vermenin belki en alt kademesi, en basiti ve en içteni, Size hiçbir yük yüklemeyecek olanı esasına yüklüyor tabii. Yani muhabbet çok ciddi bir ruhi enerjidir. Onu siz çok iyi biliyorsunuz meslek itibariyle. Çünkü siz ciddi manada muhabbet fıkaraları ile meşgul oluyorsunuz. Muhabbet olsaydı size gelmeyecekti adam. Ama ne yapsın? Farkında bile değil yani eksikliğin ne olduğunu. İşte o çok mühim bir şey. Hizmet ediyorsunuz. O çok önemli bir şey. Ve o muhabbetle baktığınız zaman hayata e, e, e, tebessüm en, aç, en alt kademesi o. Sonra üst, üstü, üstü geliyor e, ve insanlar şunu çok net müşahede ettim. E, varlık veya yokluk tabii ki bir boyutuyla maddi bir şey banka hesabınız. Ama esas itibariyle kalbi bir hadise. Kalbinizdedir o varlık veya yokluk hissi. Yine bize öyle öğrettiler. Siz nasıl algılıyorsunuz? Bunun ötesi şöyle, Allah size nasıl hissettiriyor? Gani mi hissettiriyor, yoksul mu hissettiriyor? Amiyayı şakirinden misiniz, fukarayı sabirinden misiniz? İkisi de güzel demişlerdi. Çünkü vardır ve yoktur. Sizin hissiniz mühim. Kalbinizin durumu mühim. Ee, böyle, ilk çağrışımlar böyle. Bakalım nasıl gelecek aşağısı. Hocam vermek e, tabii güçlülerin işi aslında. Vermekle ben kendi gücümü de görürüm. irade gücümü görürüm. Zenginliğimi görürüm. Verdiğim zaman içimi coşkuyla e, doldurur bu eylem. E, pozitif psikoloji e, araştırmaları bir faktör bulmamız gerekirse demişler, e, bu mutluluk üzerine yapılan araştırmalar, insanları her durumda mutlu edecek, o ver, verebilmek hoca, sevgi verebilmek, emek verebilmek, dikkat verebilmek, e, hayırlı bir iş için e, maddiyatından verebilmek, bütün bunlar insanı çok mutlu edebilen şeyler. Vermek çünkü evet. insanın bir manada kendi canlılığına e, tanıklık ediyor. Yani sevmek mesela, sevgi ver, vererek, Niye varım sorusuna da bir e, cevap vermiş oluyoruz. Hatta bazı arifler diyorlar ki yani vermek biraz da kendi nefsini incitinceye kadar vermek diyorlar. E, yani kendinden, şey. e, kendinden fedakarlık ederek e, verebilmek diyorlar. Ben e, mesela bütün bu aslında vakıf medeniyetinin e, ve e, verme üzerine kurulu, gönüllülük üzerine kurulu e, medeniyetin de vermenin almadan daha üstün tutulduğu, vermenin e, insan ruhu için vazgeçilmez bir e, eylem sayıldığı bir e, anlayışın tezahürü olduğunu e, düşünüyorum. Evet. evet. Nasıl Cenab-ı Hak bize bütün cömertliğiyle vermişse, e, aslında cömertçe verebilen, cömertliğin şöyle bir e, tanımını okudup, okumuştum. E, vermesi gerektiği yerde, e, aklında kaldığıyla söylüyorum hocam vermesi gerektiği yerde hiç yüksünmeden veren kişidir diyor. Vicdanın Allah'ın evet. dinin emrettiği verilmesi gereken yerde hiç yüksünmeden veren kişi cömerttir diyor. Evet. E, yani bu bir manada dünyamızı güzelleştirmenin de bir yolu gibi geliyor bana kıymetli. Tabii, tabii. Yani dünya böyle güzelleşiyor. Dünya vererek, paylaşarak Hayır hahlıkla bir başkasının iyiliğini kendi iyiliğimiz kadar düşünerek, kendi kabilemizin dışına taşarak biraz mağdurların, mağdunların, mazlumların ıstırabını da hissederek ve onlarla eldeki variyeti paylaşarak. Evet, çünkü o variyet bize emanet. Evet. Şimdi öyle baktığımız zaman çok farklı bir bakış ortaya çıkıyor. Bu variyet önce varoluşumuz, sağlığımız, sonra bilgimiz, ferasetimiz, fetanetimiz ve tabii ki maddi varlığımız. Ama hepsi bize emanet. Bu emanet fikri üzerinde eğer yoğunlaşırsak, buna kalben inanırsak, bu emaneti de ehline tevdi etmek vazifemiz olmuş oluyor. Yine böyle bir sohbette bir sual geldi. Dediler ki, bir şarkı var. Ne diyorsunuz? İhvana soruyor Hazret. Sevmek Hı -hı. mi güzel yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Güfte böyle dedi. Ve sonra şair etti. Sevmezseniz sevilmezsiniz. Çok güzel. Sevmezseniz sevilmezsiniz. Çok güzel. Şimdi devam ediyor hadise. Bir dedi Hazreti Resulullah'ı seviyor muyuz? Seviyoruz. Niye seviyoruz? Gördük mü görmedik. Manada fevkalade nadir. Çünkü o bizi çok sevdi. Ya. böylece zamanı ve mekanı aşan bir hadise bu sevgi hadisesi ee, yine yıllar önce rahmete vesile olsun merhum Asafa bir kaç sene önce yani peki 40 sene önce e, biz aşağı kuraba derdik şimdi orası e, Bezmi Alem Üniversitesi oldu evet. Evet. orayı işte bir fakülte yapmak isterken tabi olmadı o zamanki şartlar müsait değil girişte bir levha e, muhabbetten evet. Muhammed oldu hasıl. Tabii. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? E, sonra Valide Sultan ismi geçiyor aşağıda ama bu iki mısra çok önemli. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Malumunuz ilk defa yaratılan hakikati Muhammediye'dir. Yani. O, o o muhteşem bir muhabbet. Severseniz verirsiniz. Sevginin kaynağı e, Cenab-ı Allah'ın e, bizatihi kendi lütfu keremidir. İnsan varlığı bedensel hazlara mahkum olduğu zaman veremez. Tabii. Yine evet, tabii. E, Aziz buyurmuştur ki en en yumuşak hayvan koyundur. Hı hı. Bakın. Ama önüne arpayı kırmayı dökün. Biraz az döktüğünüz zaman birbirini tostla ben yiyeyim diye. <gülüyor> Hele kedinin önüne iki kedilerine bir ciğer atın görün bakın ne oluyor demiştir yani. Çünkü o varoluş, bedensel has, hayatın devamı, o çok mühim bir hadise. Sevmek böyle bir şey değil. Peki hayatı kim devam ettiriyor? Hayatın sahibi kimse o. Hayatın da ölümün sahibi kimse, hayatı devam ettiren o. Ama modernite bunu böyle görmemiş, e ne yapayım yani görmemişse e, <gülüyor> böyle bir şey. Biz inanırım. sahile riayet ediyoruz. Tabii, biz e, modern, modern zihniyetin e, hasis e, yaklaşımlarıyla her şeyi kendine saklamak isteyen e, tutumuyla biz de inatlaşırız e, sevginin evet. gıdası izhar etmektir derler evet. Kıymetli Hocam e, her cömertlik aslında zamanımızı, ilgimizi, dikkatimizi anlayışımızı içtenlikle vermek e, demek bu da netice itibariyle sevgiyi ifade eder ve karşılığında da sevgi doğurur yani siz iyi gün evet. dikkatinizi, evet. anlayışınızı verdikçe karşılığında sevgi bulursunuz. Sevgi buldukça da sevgi gösterirsiniz. Aslında kaçırdığımız her cömertlikte bulunma fırsatı da bir anlamda sevgiyi aşındırır. Aramızda olabilecek kuvvetli bir bağı ve ruhumuzu e, aşındırmış olur. Ben şahsen e, toplumda en sağlıklı kişilerin e, benden eksilmez diyerek e, rahatlıkla Düşünmeden hesapsız, kitapsız, iltifat beklemeksizin, karşılık beklemeksizin verebilen insanlar olduğunu düşünüyorum. İlkinden verebilen, sevgisinden verebilen, dikkatinden verebilen, efendim variyetinden verebilen insanlar olduğunu düşünüyorum. Bir de bizim bu çağda yakalandığımız çok temel bir yanılsama var maddi tasarrufların bizim güvenliğimizi sağlayacağını zannediyoruz. Bir yanılsama bu. Ya evet. Yanılsama yani. <gülüyor> evet. yani öyle evet. hastalıklar var ki bir günde, iki günde insanın bütün dünyasını bambaşka bir hale büründürüyor. Şöyle düşünün yani bir bebek anacığının sütünü emzirilirken aslında... O kadar çok şey alıyor ki içine. Dünyanın cömertliğini hissediyor. Allah'ın cömertliğini hissediyor. İçine geldiği bu yeni alemin kendisi ne kadar vahidkar olduğunu hissediyor. Dünyanın şefkatini, merhametini de içine alıyor anne sütüyle beraber. Evet, evet. Ee, bu da bana bir metafor olarak çok önemli gibi geliyor. Ya anne sütü gibi besleyici bir şey aslında cömertlik ve sevginin cömertçe sunulması. Yani bizim annenin bir menfaati var mı hocam o sütü vermekte çocuğa? Kendi kişisel menfaati yok. yok. Anne çocuğunu beslemekle zaten mutlu oluyor. Aslında bencillikten... Hem de ne mutluluk. Hem de ne olarak. mutluluk. Yani netice itibariyle bencillikten uzak olarak verdiğimiz her şey dünyamızı büyütüyor, genişletiyor. Bizi daha şumullü bakabilen varlıklar haline getiriyor. Sonra, sonra biz Hı. gene anne sütüne benzer kaynaklarla besleniyoruz. Bu da çok mühim bir hadise. Yani bir takım zevatı tanıyoruz. Evet. Onlar, onlar bize anne sütü gibi maddi de ama esas manevi besliyorlar. Hiçbir karşılık beklemiyorlar. Ee, onlar da, onlarla irtibatımız kısmet değilse yazılan kitaplar var yani öyle insanlar var ki yazılı eser bırakmışlar veya yapılı eser bırakmışlar onlardan da besleniyoruz onlar da cemaat insanlar On, onları saklayabilirlerdi onları bezletmeyebilirlerdi ben şimdi tabii, yani dönüp hayatıma bakıyorum ben ee, Kısmet oldu, nasip oldu, birçok insanla mülaki olduk ve şimdiki aklım olsa bu soruları onlara sormazdım, ne kadar ayıp etmişim diyorum. Ama hiçbir inhiraf göstermeden, büyük bir samimiyetle, gözlerinin içi gülerek, Hı -hı. şefkatle, muhabbetle ve merhametle ve hilmiyetle cevap verdiler. Anlamadığım zaman yüzüme vurmadılar, anlamamı beklediler. Böyle bir hadise de var hayatımızda. Anne sütüyle başlayan o yapı daha sonra metaforik olarak hayatımızın farklı beşerlerinde bizi besleyen insanlarla, eserlerle ve yapılı eserlerle. Mesela Süleymaniye Külliyesi ve cami benim için böyle bir kaynaktır. Tabii. Yani e, e, zaman zaman, maddeten ve manen sıkıştığım zamanlarda iltica ettiğim bir kaynaktır. İçinde kaybolurum. Hatta en son e, evvelki seneydi yanılmıyorsam. Yani bu pandemi sürecinden evveldi bir konferansa davet ettiler. Hı hı. Süleymaniye medreselerini bir üniversite almış. Evet. Haliç tarafındaki medreseler. Oraya ilk defa girdim. O e, fakat öyle bir mimari yapılanma var ki orada kademeli bir mimari yapılanma çarpıldım. Yani Sinan dedim sen nasıl bir insansın? Bir tesliyet, bir teslimiyet, bir şifa geldi ruhuma. Sonra beni aldılar, konferans yerine götürdüler. Darü'l Hadis'in büyük kubbesi altında o Ve işimizi gördük. Ama işte o da bir anne sütü gibi geldi bana. Bu, ta ileri yaşımda, saçım sakalım ağırmışken. Yani. Dolayısıyla eserler böyle. Mühim olan yani insanın bir arayış içinde olması Cenab-ı Allah mahrum etmiyor. Onu evet. hemen söyleyelim. Ya bir insan çıkarıyor karşısına. Hatta ve hatta onu da söyleyeyim. Şu anda torunlarım var. Allah olmayanlara da nasip etsin. Evet. Onlardan da çok şey öğreniyorum. O da bir anne sütü gibi. O, o safiyet, o, o naiflik, o güzellik. Çok şey söylüyor insana yani kalbimi yumuşatıyor. Ama zaman vereceksiniz ve diyorum çocuklarıma e, bunlara film seyrettirmeyin. Evren çizgi filmi seyrettirmeyin. İnsanla temas etsin. İnsanla anlasın, tabiatı gösterin. beraber vakit geçirin. Evvelim çok bu şeyle eğitici filmler yok diyorum. İnsanla Ağaçlara temas. dokunsunlar, yaprağa dokunsunlar. Evet, evet, evet. Tabiatı hissetsinler. Böcekleri görsünler. Biz gayri siz de beraber olun. Zaten enerjisi bitiyor hemen uyuyor yavrucak yani. O çok şey öğreniyorsunuz da onlardan. E, vermek böyle bir hadise. Ne kadar miyim işiniz olursa olsun o işler nasıl olsa bitmeyecek. Onu da söylüyorum. Rahmetullah'te valide derdi ki işimiz bitmiyor Allah bitirmesin. Anne derdi niye öyle söylüyorsun? Ev o zaman ölüm gelir derdi yani iş bitince ölecek. <gülüyor> böyle söylerlerdi eskiler. Dünya işi bitmez. Oldum demek öldüm demektir derler bir de. Ee, hiçbir zaman insan hep hep bir süreçtir. Ee, hep eksikleri tamamlama ameliyesi hayat. Ee, yani hiçbir zaman oldum dememek lazım. Hep e, dua etmek lazım. Olma evet. yönünde, Kabe yönünde karınca olmaya dua etmek ay, ay Tabii zaten. tabii öyle öyle. Yani vermenin e, veremiyoruz hiçbir şey yoksa bir tebessümle bile vere evet. zaman verebilirsiniz. Hatır sorarsınız. Nasılsın dersiniz. Derdini dinlersiniz. E, kaldırabileceğimiz yük kadar zaten yani. Bu yola girince yani varlık veya ruh buna alışınca e, o kadar güzel geri dönüşler oluyor ki yani onun bir maddi karşılığı yok. Onu alamazsınız maddi karşılığını. E, ve siz bir, bir başka aleme doğru geçtiğinizi, sevgettiğinizi hissediyorsunuz insanlarla. Çünkü her an bize verilmiş bir Emanet, ezelde yazılmış, her temas böyle benim anladığım kadarıyla yani bana söylenenler böyle. Dolayısıyla o her anın bir şeyi var, değeri var. Fevk etmemek lazım eski tabirle. Bu da zamanınızdan, vaktinizden ve hemen şunu söyleyeyim, çok daha güzeli size geri dönüyor. Çünkü karşınızda ya bir insan var, o insan da yine sizin gibi halkedilmiş, onun da nasipleri var. Size oradan nasip geçiyor. Yahut da yaratılmış tabiat var. Oradan da çok şey öğreniyorsunuz. Vermek o bakımdan çok önemli. Ve bu tabii. nazarla, tebessümle tabii ki maddi. Ama en mühimi bana göre vakit vermek. Çünkü vaktin telafisi yok. Tabii. Vakit veriyorsunuz insanlara. Ama ne oluyor? Emek vermek, e vakit vermek tabii. Ne şey oluyor? E dert... E Paylaştıkça azalıyor, sürür, paylaştıkça artıyor. Tabii. Bu da çok mühim bir şey. Yani bizim bütün algılarımız izafi. Bu sizin tam mevzunuz yani. Adam çok zengin, parası çok ama mutlu değil. Çünkü hissetmiyor mutluluğu, o ruhi zenginliği. Ötekisi fakir ama mutlu. Neden? Çünkü öyle ona öyle hissettiriyorlar. Bu da vermekle oluyor. Varlık vermeye alışınca, bir manada halifetullah olduğunu hatırlıyor. Çünkü o buradaki o büyük harf hep veriyor. Hiçbir şey ihtiyacı yok. Biz almadan veremeyiz. Ama üç almasa verme pratiğini hayatımıza e, olabildiğince geçirmemiz lazım. Diye söylüyoruz. Evet. Ee, yani bir tür e, ali cenaplık, e, evet. gönlü zenginlik, e, gönlü tokluk diyelim biz buna. Ee, ama tabii e, cömertlik eylemini e, yerine getirirken bazı şeyler belki olmaması lazım. Mesela gösteriş altında evet. kalmak, övün birisiyle yarışmak efendim, övünmek evet. gibi e, e, başka faydalar gözeterek yapıldığı zaman ona pek cömertlik e, diyemiyoruz. Yani Bilmiyorum. insanın e, verdiğiyle övünç duymaması lazım. Veren verdiğini unutmalı, alan aldığını unutmamalı. Evet. evet. Sadaka, taşı, evet. Burada sadaka taşı gündeme geliyor. Hmm. Malumunuz sadaka taşına herkes bir şey koyuyor. Sonra arkasındaki boşluktan ihtiyacı olan ihtiyacı olduğu kadar alıyor. Ne kadar güzel bir uygulama değil mi hocam? böyle konuşulduğu zaman dediler ki hepsini alır. Alsın dedim. Ne olacak? Gene koyalım. Peki e yine alır. Yine koyalım. Günün birinde ola ki o hepsini alana o hırsı veren başka türlü bir heves ve başka türlü hırs verir içine. Derek hepsini almayayım. Bir kayıt koyayım. İhtiyacım kadar alayım. Bizi bu ilk adımlardaki negatif yüklemeler caydırmasın. Bu çok mühim bir şey. Yine bir Allah dostundan işitmiştim. Onu hep söylüyorum. Yani bir e, müridimde bir hal görsen ona söyleyemem. E, ola ki e, buyurmuşlardı. Nefsi emmaresine ağır gelir. Aramızdaki muhabbet e, Ne yaparsınız dedim. Ben doğrusunu yaparım. Ona hani ihsas ederim. Ve onun için dua ederim dedi. Yapmazsa evet devam edelim dedi bu bir ruhi enerjidir bu enerjiyi bu gücü bu kudreti o büyük insana Allah veriyor bıktım caydım yapmam artık demiyor ve insandır yani onu da altını çok kalın çizeyim yani el es bezminde herkes evet dedi bu çok mühim bir şey o oradan başlıyor hadise herkes evet dedi o da evet dedi o evet'i ona bir şekilde hatırlatır inşallah Cenab-ı Rabül Alemin diye düşünüyorum. Ee, modernite çok lojik bir dünya çizdi bize. Ee, çok determinist bir dünya çizdi. Ve evet. bu determinist dünya bizim ruh hayatımızı da bir çerçeveye soktu. Bir prangaya vurdu. Ee, varsın bize e, akılsız desinler. Biz verelim. Göreceksiniz ki ben çok yani hayatımda gördüm. Ee, bir süre sonra hatta çok da uzun sürmüyor. İnsanlar sizi çok muhabbetle kucaklıyorlar. Ee, veriyorsunuz o meğersin. O mühim değil yani. Ee, Yahu senin aklın yok mu? Artık demiyorlar tabii eskiden söylerlerdi. Diyorum var benim aklım var. matematik falan iyi erer. Ee, niye yapıyorsun? Ee, adamın hakkı diyorum. Nereden hakkı diyorlar? Ezelden hakkı diyorum. Niye diyorlar hakkı? Gönlüme öyle geldi diyorum yani. İmkanım kadar veriyorum. Ve bu vakte kadar da bir zararını görmedim. Tabi kimden öğrendim? Merhum Fethi abiydi. Öyleydi o. Evet, Öyleydi o. Hiç zararını görmedim derdi. Halbuki nasıl görmedi? Ben şahidim. Nasıl görmedi yani? <gülüyor> Ama ruhen hissetmiyordu o zararı. Tabi. O çok bir Pihimek vermiyor. Hissetmiyor. Giden maddi evet. olana kıymet vermiyor. Çünkü aslında bir simyacı gibi maddi olanı paha biçilemez bir manevi kıymete dönüştürüyor hocam. Çok evet. değerli bence bu. Maşallah çok güzel. Evet, evet. Ya o kabiliyetle fecabi, hiç zarar görmedim olur mu? Ama kalbi de Niye? Öyle işte ya. Allah besliyor onun kalbini. Öyle. Hocam ben ailelere de birkaç şey söylemek istiyorum buradan. Evet. Yani tabi tabi yani çocuklarımızı vermeye e, alıştıralım paylaşmaya alıştıralım yani bu onların manevi eğitiminin bir parçası olmak zorunda hatta bazı aileler biliyorum çocuklarını özellikle yardımda bulundukları e, ortamlara götürüyorlar e, çünkü çocuklar bugün e, İstanbul'da yaşayanlar özellikle e, çok izole yaşıyorlar diğer ortamlardan. Yani yoksul mahallelerini çok iyi bilmiyorlar. İnsanların yaşadığı koşulları bilmiyorlar. Bir tür gette oluşuyor. Yani yoksul mahalleleri bir gette oluyor. Zengin mahalleleri bir gette oluyor. İnsanlar birbirinin ruhuna değmeden yaşıyorlar. Mahalle havası kaybolduğu için. Mesela bir Fatih'i düşünelim kıymetli hocam. Fatih'te zengin ve yoksul bir arada yaşayabilirdi. Fakat şimdi... Tabii. E, İngilizcesi gated community diyorlar. Yani bir kapıyla girilen siteler var. Evet. O kapıyla girilen sitelerin içinde herkes üç aşağı beş yukarı aynı gelir düzeyine sahip. Evet. Dışardaki evet. ortamı çocuk fark etmiyor. Dışarıda bir yoksulluk var, yoksunluk var, insanlar fukaralık çekiyor bunu fark etmiyor. Dolayısıyla oralara çocuklarımızla gidelim, hayır yapalım, çocuklarımıza hayır yapmayı öğretelim. Ee, ve e, inanın bana e, bu çocuklar ileriki hayatlarında çok daha mutlu çocuklar olacaktır. Evet. Zaten diğerkem çocukların e, onlara bu değerleri aktaran en az anne veya babalarından birisinin e, olduğu gösterilmiş çalışmalarda. Yani anne veya ee. baba bu konuda e, dikkatli, dirayetli bir insan olursa çocuk da diğerkem e, hale gelebiliyor. Çocuklarımız için bizler... E, bir rol model hani çok meşhur bir söz var ya rol model olmaya gayret etmeliyiz. Sadece maddi varlık değil. Az önce hocamızın söylediği gibi tebessüm etmek, ilmimizden vermek, ilgimizden vermek, sevgimizden vermek, dostluğumuzdan vermek. Efendim bir göçmen çocuk gördüğümüz zaman onun oturup ilgilenmek, derdini halini hatırını sormak bir emekçi, bir gayret gösteren insanın yanından geçerken kolay gelsin demek, hal hatır sormak bunların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum hocam. Evet. Ailede bizim yani bunları aktarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bir de gönüllülük yani bizim vakıf medeniyetimizin en temel unsurlarından bir tanesi gönüllülük müessesesine yaygınlaştırmamız lazım. Bugün pek çok genç... Hayatlarına bir anlam tayin edemiyorlar üniversitede e, okuyan gençler. Yani ben diyorum ki onlara ya git işte bir genç bul. Özel e, hoca tutamayacak, yardıma ihtiyaç duyan bir genç bul. Ona ders anlat. Bir şey ver yani. Bir insana kendinden bir şey ver. Bir şey vermenin hazzını yaşa. E, bunu yapan insanların... E, daha yüksek bir itminan duygusuna sahip olacağını tahmin ediyorum. Tabii Bunlar da benim pratik önerilerim olsun. Çok doğru. Zengin, yani ruhen zenginleşiyor insan. E, ruhen zenginleşiyor. Yani ben tabii şeyde kaldım. Bu e, acayip bir şey. Yani Fethi Abi'nin fakire söylediği bir öneri vardı. O zaman bozuk para vardı. Şimdi de var ya gerçi. Hı hı. Demişti ki bana cebinde e, e, bozuk para... Bir fıkra gördüğün zaman, o zaman İstanbul'da vardı öyle. Kaç para olduğuna bakmadan ver demişti. Yani o, ne, kadar çok, ne kadar güzel. Bu çok güzel. Ben yapmaya çalıştım ama bir itirafta bulunayım. Elimle 50 kuruş mu, bir lira mı olduğunu merak ederek e, bunu biraz yaptım ben. <gülüyor> böyle pratikleri vardı Hazreti. Ne güzel. Evet yani. Evet yani böyle pratikleri vardır selam bunlardan bir tanesi, vakit vermek bunlardan bir tanesi, derdiyle alakada olmak bir tanesi ve derdini dert edilmek bunun çok daha ilerisi ee, idi. Hazretin bu öyle görmüş o da büyüklerinden. O da bize böyle bir pratik aktardı. Ee, ve siz zenginleşiyorsunuz, ruhen zenginleşiyorsunuz. Hayata karşı çok daha güçlü oluyorsunuz ve hayatı çok daha güzel yaşamaya başlıyorsunuz. Niye? Hikmeti idrak etmeye başlıyorsunuz. Tabii. Görününün arkasındaki büyük senaryoyu hissetmeye başlıyorsunuz. O çok güzel bir şey oluyor yani. Ve varlığın arasında görünmez sicimlerle bizi bağlayan bir Aa. bağ olduğunu hissediyorsunuz. Hepimiz evet. birbirimize muhtaçız. İnsan evladı bir başkasına muhtaç. İnsan Allah'a muhtaç. Ee, yani bu muhtaçlık hissini yaşıyoruz. Bugün bende var ben paylaşıyorum. Yarın onda olacak, o benimle paylaşacak. Ee, bu çok muazzam bir şey. İnsanı evet. e, bu dünyada yalnız ve çaresiz olmadığını e, ve e, aslında Darwin'in söylediğinin aksine en güçlü olanın değil, en nazik olanın ayakta kalabileceğini, merhametle birbirine mukabele edenlerin ayakta ve hayatta kalabileceğini söyleyen bir şey. Evet. Başka bir bakış açısı hayata. Evet. Böyle. Evet, ee... evet hocam. Ee, Cenab-ı Hak bizi verenlerden eylesin, verebilenlerden eylesin. Amin. Ee, Amin. Son şöyle birkaç cümle daha alırsam, bugün de epey e, aktı gitti programımız. E, sonuna geldik aşağı yukarı. Sizin Bayağı söylemek istediğiniz böyle... ee... <gülüyor> ne söyleyelim ve düşünelim bakalım şöyle. Merhum Topçu da öyleydi mesela, o da veriyordu. Ee, Mehrum e, hoca e, vakit verirdi, Tabii. düşünce verirdi ve duygu verirdi insanlara. Sizin o yaşta göremeyeceğiniz, hissedemeyeceğiniz şeylerin ipuçlarını veriyordu. İnsan, insanlarla meşgul oluyordu. Bu meşguliyet çok mühim bir hadise. Ee, ve ona bir şeyler döndüğünü ben hissediyorum. Ama ne dönüyordu onu bilmiyorum, muhabbet dönüyordu yani. Ve anılıyor hayırla, sevgiyle, muhabbetle, takdirle anılıyor, böyleydi. Bütün, bütün yani benim temas ettiğim e, Osmanlı döneminden kalan büyüklerin hepsinde ben bunu gördüm. E, zaman veriyorlardı bize ve onlardan kalan izlerle biz bugün yaşıyoruz, hayata devam ediyoruz ve bu çağdaş hani tırnak içinde, çağdaş dünyanın problemleriyle başa çıkıyoruz. Bu başa çıkmaktaki kastım, yani değerlerimizi kaybetmeden biz de yaşıyoruz, varız bu dünyada diyoruz. Ve sözümüzü söyleyebiliyoruz. Dönüşmemişsek eğer, yani modernitenin bize empoze ettiği, üzerimize yüklendiği değerler sistemi içerisine dönüşmemişsek, o sayede varız, vermez sayesinde Onların verdikleriyle varız ve onlardan ettiğimiz verme duygusunu yapabildiğimiz kadarıyla realize ettiğimiz için dönüşmedik diye düşünüyorum. Evet. Maddi varlık, ilmi varlık, hatta hikemi varlık gelip gelip geçici. Müim olan sizin manevi olarak, ruhi olarak var oluşunuz ve onu besleyen ana kanal işte o verme kanalı. Yani gani ismi üzerinizde bir müsemma olarak tecelli ediyor. Edebildiği kadar. Çünkü biz sınırlı varlıklarız. Lim şey, limitimiz var. Yapabildiğimiz kadarıyla. Diye düşünüyorum. Tabii. Ee, aslında e, Mehmet Said Kodku'nun e, bir sözü var. Cömertlik istenmeden vermek verirken de az görmektir e, diyor. Evet. <gülüyor> Yani bizler bir malın, bir metanın amacı insanlara hizmet etmektir. Ee, bizler onu bu hizmetten alı koymamalıyız. Bu onu bu hizmetten alı koyarsak kimlik evet. etmiş oluruz. Ee, çok güzel çok... bu. Evet, yani her şey insanın e, huzuru ve mutluluğu içindir. Dolayısıyla mümkün olduğunca e, e, verdiğiyle sevinebilen insan aslında. Cömert insandır e, diyelim. Hatta muhatabımız bizden istemeden, onun halini anlayıp, istenmeden verirsek bu çok daha erdemli bir tutum. Hissedip, istemeden, yani karşıdakinin ihtiyacını hissedip, her evet. ne istiyorsa ve yapabildiğimiz kadarıyla ve onu rencide etmeden. Rencide çok, etmeden. Çok ve başkalarına da göstermeden. Göstermeden ve biz arayıp bularak onları. Evet. Onların evet. E, haykırmasına gerek kalmadan. Gerek kalmadan. Evet. Sadi Şirazi de büyük insanların elinde, hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, büyük insanların elinde mal durmaz diyor. E, nasıl aşığın gönlünde, aşığın gönlünde sabır yoksa, sabır durmazsa, e, kalmurda su nasıl durmazsa, Büyük, yüce gönüllü insanlar da verirler, akıtırlar, paylaşırlar diyor hatırladığım kadarıyla. Evet kıymetli hocam, Cenab-ı Hak bizi verebilenlerden, paylaşabilenlerden, hayırlı işlerde bulunanlardan eylesin. Her şeyin zekatı kendi ölçüsüncedir. Yani ilmin zekatı ilimdir. Efendim paranın zekatı paradır. Evet. Her birimiz... Neye sahipsek ondan vermeye gayret etmeliyiz. Vaktin zekatı vakittir. Vaktin zekatla vakittir. E ve söylediğiniz evet. gibi en mühim şey de odur. Çünkü onun ikamesi yoktur. Para gelir, vakit evet. gelmez. En kıymetli şey vakitle ilgidir diyebiliriz hocam belki. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim kıymetli hocam. Ben ee, teşekkür ediyorum. Günün sadasının daha e, değerli dinleyenlerimiz sonuna geldik. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar. E, hepinize hayırlı bir akşam diliyoruz. E, i̇nşallah bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.